Oh yeah. şık Merhaba kainat. Bugün 13 Haziran Pazartesi. Yıl 2016, ay 6, gün 165. Hızır 39. 1437 Hicri Ramazan 8, 1432 Rumi Mayıs 31. İstanbul için iftar vakti 20.45. Günün malumatı: Çevre Koruma Haftası. Daha fazla dozman, daha, daha fazla bozmadan bizden sonrakilere devredebileceğimiz bir doğa gelecek nesillere bırakabileceğimiz en kıymetli mirastır. Günün tarihi. 144 yıl önce bugün 13 Haziran 1872'de Namık Kemal İstanbul'da İbret gazetesini yayınlamıştı. Yönetim bu fikir gazetesinin yayınlanmasına 27 gün dayanabilmiş ve sudan bir nedenle gazeteyi kapatmıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi Olsun can, olsun can, So fest wie eine Eiche er hat gewiß gewiß schon manchen Sturm Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr Ve Açık Gazete Programı Haftanın ilk Açık Gazete Programı başladı işte Tamamen de Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan Ekiple birliktesiniz Emre Gümşer de bize destek veriyor Günaydın Günaydın Girişte Alman şarkıcı Hannes Baader'den auf, auf zum Kampf Zum Kampf, Kampf. Yani kavgaya kavgaya hadi bakalım kavgaya diye Alman solunun epey eski bir şarkısını Alman solunun klasik bir şarkısını çaldık girişte erken bir versiyonu ilk fransa Prusya savaşı sırasında 1870-71'de olmuş 1919'da da Bertolt Brecht şair ve yazar yeni bir versiyon kaleme almış Rosa Luxemburg'la Karl Liebknecht'in Liebknecht öldürülmeleri katledilmeleri üzerine işte bu o şarkı hadi bakalım ayağa kalkalım mücadeleye biz mücadele etmek için doğmuşuz ve Karl Liebknecht'e ve Rosa Luxemburg'a yardım etmeye yemin ettik Yemin ettik ki Rosa Luxemburg'a da destek vereceğiz dedik diye giden bir şarkı. Onu niye çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından okumaya çalışalım. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Rosa Polonya'da doğdu, Almanya'da yaşadı. Öldürülene kadar bütün yaşamını toplumsal devrime adadı. 1919 yılının başlarında Alman kapitalizminin koruyucu melekleri tüfek dipçikleriyle kafatasını parçaladılar. Rosa Luxemburg bundan kısa bir süre önce Rus devriminin ilk adımlarının üzerine bir makale kaleme almıştı. Tutuklu bulunduğu Alman hapishanesinde doğan makale sosyalizmle demokrasinin birbirinden ayrılmasına karşı çıkıyordu. Yeni Demokrasi Üzerine Sosyalist demokrasi, vaat edilen topraklarda ancak sosyalist ekonominin temelleri oturduktan sonra başlayacak bir şey değildir. Bir avuç sosyalist diktatöre belli bir dönem boyunca katlanarak onu hak eden insanlara bir tür Noel armağanı gibi gelmez. Sosyalist demokrasi, egemen sınıfın yıkılışı ve sosyalizmin kuruluşuyla eş zamanlı olarak başlar. Halkın Enerjisi Üzerine Troçki ve Lenin'in demokrasinin ortadan kaldırılmasını bir çare olarak görmeleri, tedavi etmeye kalkıştıkları hastalıktan daha tehlikelidir. Zira bu durum, toplumsal kurumların tüm kısıtlamalarını düzeltmeye yönelik biricik kaynağın tıkanmasına yol açar. Bu kaynak, geniş halk kitlelerinin aktif, sınırsız, enerjik, politik yaşamıdır. Halk Denetimi Üzerine Halk denetimi mutlak surette gereklidir. Bu denetim olmadığı takdirde, karşılıklı deneyim alışverişinin yerini yeni rejim yöneticilerinin kapalı çevrim düzeni alır. Bu durumda da yolsuzluk kaçınılmaz olur. Özgürlük Üzerine Bunların sayısı ne kadar çok olursa olsun, sadece hükümet taraftarları için, Sadece bir parti üyeleri için var olan bir özgürlük, özgürlük değildir. Özgürlük ancak ve daima farklı düşünenleri de kapsadığı zaman özgürlüktür. Bürokratik Diktatörlük Üzerine Genel seçimler, sınırsız basın ve toplantı özgürlüğü, fikirlerin serbestçe tartışılması olmadığı zaman halkın kurumlarındaki yaşam sona erer, ve bürokrasinin yegane aktif unsur olarak kaldığı bir yaşam karikatürüne dönüşür. Kamusal yaşam kademeli olarak uyku haline geçer ve partinin bitmez tükenmez bir enerjiyle ve sınırsız bir deneyimle donanmış az sayıdaki ileri geleni yönetir ve hükmeder. Bunların arasında gerçekten yönetenlerin sayısı bir düzineyi geçmez ve emekçi sınıfa mensup seçkin bir azınlık, zaman zaman liderlerin konuşmalarını alkışlayacakları ve kararları oy birliğiyle onaylayacakları toplantılara davet edilirler. AYNALAR Eduardo Galeano çeviren Süleyman Doğru. Sel yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1925'te bugün Martin Luther Martin Luther Katharina von Bora ile evlenmiş ve Roma Katolik Kilisesi'nin evlenme yasağını yani hem rahipler hem de rahibeler için evlenme yasağını çiğneyip Katarina von Bora ile evlenerek protestan hareketin başlamasında bir adım daha atmış 1971'de bugün Vietnam Savaşı New York Times gazetesi Pentagon belgelerini yayınlamaya başlamış bu tarihi bir dönüm noktası olacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam Savaşı'ndan sonunda 3 milyona yakın kahverengi derili insanın ölüsünü de geride bırakarak çekilmesine yol açacaktı. Amerika'nın kaybı da 56 bin galiba e, ya da 59 bin o civarda bir kayıp. Ama Vietnam, Kamboçya ve Laos'ta e, toplam ...Amerika'nın yakıp yıktığı... ...yani bitkileri hayvanları hiç saymayalım... ...sadece insan olarak 3 milyon üzerinde... ...katliam olduğu söyleniyor. İşte zaten... E, ...Muhammed Ali'nin... ...bu kadar... ...hala ölümünden sonra bu kadar... ...konuşuluyor olmasının en önemli sebeplerinden biri de... ...tek bir kişi olarak... ...ezilenlerin... ...siyahların, kahverengi derillerin... ...temsilcisi olarak savaşa gitmeyi... ...bütün şöhretine rağmen şöhretine ve parasına, şampiyonluk unvanlarına rağmen reddetmesinin yankıları onun için bugüne kadar bize örnek oluyor. Ona geçeceğiz birazdan. Pentagon belgelerine geçince, Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığı'nın 1945'ten 1967'ye kadar ki faaliyetlerini askeri, siyasi askeri faaliyetlerini düzenleyen bir şey. Pentagon belgeleri, Pentagon içinde Savunma Bakanlığı'nın içinde tutuluyor ve onları Daniel Ellsberg ilk defa kamunun dikkatine sundu. Çok acayip şeyler geçirdikten sonra zorlamalar aralarında genç Noam Chomsky'nin de bulunduğu destekçilerinden de aldığı güçle bunu yaptı ve 1971 yılında bugün New York Times'da yayınlandı. Uzun süre yayınlanıp yayınlanmayacağı belli değildi. Sonunda yayınlanınca ortalık birbirine girdi. Tamamen yalanlar ve cinayetlerin örtbas edildiği bir durumdu. Çünkü açığa çıkıverdi. 1996'da New York Times'da bir makale Pentagon belgelerinin başka şeyleri yanı sıra Lyndon Johnson yönetiminin sistematik olarak sistemli bir biçimde yalan söylediğini ve yalnız Halk oyuna, kamuoyuna kamu değil, aynı zamanda onların seçtiği temsilcilere, kongreye de yalan söylediğini ortaya koyuyor. Yalanlar devam ediyor, hiçbir şey değişmedi. Ama whistleblower'lar da, oyun bozanlar da devam ediyorlar. 2012'de bugün de Irak'ta bir dizi bombalama olmuş. Bağdat, Hilla ve Kerkük'te dahil ve en az 93 kişinin ölümüne 300 kişinin de yaralanmasına ulaşmış bir dizi bomba olayı. Son gelen haberler işte e, Irak'tan başkenti Irak'ın başkenti Bağdat'tan 30 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediyordu. İki intihar saldırısıyla beraber ortaya çıkan bu rakam geçtiğimiz Perşembe günü ortaya çıkmıştı. E, haberleri konu olmuştu. Ama halen çalışmalar devam ediyor. Özellikle Fellioca bölgesine Cuma günü başlayan Irak ordusu girdi girecek haberleri içinde bulunduğumuz günün ilk saatlerine kadar da haberlerde görülmeye devam ediyordu evet yani dünyada zaten sadece dokuz bölgenin çatışmasız oldu geçenlerde çok büyük bir raporla uluslararası gayet objektif bilimsel bir şekilde hazırlanmış bir raporda da ortaya çıktı zaten ve i̇şte iş daha da mag mag magazinel hale geliyor daha da savaş bir şekilde kutlanıyor mesela benim önümde şimdi bir Sputnik News haberi var İŞİD dehşet içinde Ebu Azrail Felluci eteklerinde diye bir başlık atılmış. İlinde baltasıyla beraber Şii bir milis bu. Ee, aynı zamanda BBC Türkçenin de haberlerine konu oldu. Çeşitli infaz videoları var internet üzerinde. Savaşın içerisinden çekilen görüntüler de var. Ee, Irak'ta işte karşı Şii milislerin oluşturduğu İmam Ali Tugayların uluslararası yöne kavuşmasını sağlayan bir PR aslında bu kişi. İri yarı, sakallı, kel. Elinde baltasıyla beraber etrafta dolaşıp düşmanını arayan bir kişi olarak görülüyor. Tam böyle bir ilgisayar oyunu figürü gibi. Evet zaten artık e, tamamen e, canilerin, katillerin resmen ellerinde ağır silahlarla, yalnız balta falan değil bayağı ağır silahlarla dolaştı bir ortama e, girdik. Yani... Alıcı da buluyor yani Sputnik'ten Hürriyet'e BBC'den Türkiye'deki birçok diğer gazetelere kadar her tarafta görebiliyorsunuz bu tip figürleri. Evet seri katil haberinden geçilmiyordu zaten son bir aydır Türkiye'de O bir sakız değil mi yani normalde böyle bir olay çıkıyor ve ardından da bunun takibi haftalarca takip edilmesi gereken bir şey gibi duruyor medyanın ortasında Elbette Bundan önce de bir çocuğun cinayeti vardı hatırlarsınız servis şoförü müydü oldu ortaya çıktı Gene Müge Anlı'nın çıkardığı bir haber ve haftalar boyunca bu insanlar bununla ilgileniyorlar... ...mesela şu andaki gazetelere baktığınız zaman... ...mahşetten verilen haber bu... ...fakat Amerika Birleşik Devletleri'ne... ...tarihinin en büyük kanlı saldırısı... ...gerçekleşmiş... ...onu küçüğe almış... ...ve çok daha büyük bir şekilde... ...üç cinayetin şüphelisi olarak... ...on dört gündür aranan Atalay Filiz'in... ...macerasını anlatıyor... ...Hürriyet Gazetesi ve bütün... E, ...yasaları da... E, ...bence çiğniyorlar... E, ...çeşitli gazeteler yalnız Hürriyet değil... Da hiçbir şekilde daha mahkemesi yapılmamış bir insanın seri katil olarak önceden ilan edildi. yakalanmadan önce ilan edildi evet şimdi de fotoğraflarıyla filan beraber yakalanmadan önce de fotoğrafları dolaşıyordu şimdi yakalandı diye hatta bir polis video da çekmiş yakalayan bir polis gördün mü selfie, selfie evet harika hep beraber yani bak nasıl yaptın ya senle iftar ediyorum filan diyor poliste ve bu polis de çok nasıl kaçtın üç sene falan diyor. Ve bu haberler var. Halbuki e, yani e, Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyeti, e, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en, evet doğrusu tabii Cumhuriyet tabii, e, en kanlı tek kişilik saldırısı, e, yani tekil saldırısı gerçekleşti. Bu o kadar müthiş cazip olmasına rağmen bu da basın için, ...pek öyle girememiş... ...devreye... Ee, ...fakat... ışit e, katliamı olarak... ...geçiyor 50... ...ölü 53 yaralı bir... ...gay kulübüne ...yapılan sabaha karşı... ...baskınında Orlando'da oluyor... ...Florida'da... ...şimdi ona geçeceğiz zaten... ...şunu da söyleyelim... Ee, ...yani çerçeve olarak vereceğimiz şey şu olabilir ancak e, yani daha önce de sözünü ettiğimiz iki e, haber var bir tanesi trilyonlar sarf ediliyor silahlar ve şiddet kullanımı için evet. Global Peace Index yani Küresel Barış Endeksi adlı kuruluşun çok ayrıntılı raporu vardı ve yani dünyada çok az yerin aslında ölümcül saldırılardan ayrı olduğu her tarafta şiddetin kol gezdiği savaş rüzgarlarının yani estiği kasırgalarının bir yer ve Suriye'den başlayarak en sondan 163 ülke arasında Suriye sonuncu Irak hemen arkasından geliyor. Onun arkasından Güney Sudan zaten korkunç kanlı bir iç savaş var ve artık orada kaos hakim sonra e, e, Somali ve Yemen. Türkiye açısındansa iyi bir, bir de kötü haber var. Kötü e, iyi haber şu, halen Avrupa'da sayılıyor Türkiye. E, kötü haber de şu, Avrupa'nın en sonuncu ülkesi olarak evet, sayılıyor. En sonuncu ülkesi ve dünyada da 145. 163 ülke arasında şiddet ve çatışma açısından 145. en yani son son 20'in içinde yani. Akıl almaz bir durumda var. <gülüyor> yani gene ülkenin bazı kısımlarına baktığınız zaman taş taş üstüne kalmamış. Diğer kısımlarında insanlar ellerine silah almaya başlamışlar uzun namlulu. Diğer tarafta e, her yerde bombalar patlıyor. Şehrin içerisinde tam İstanbul'un merkezinde bombalar patlıyor. Yani ve, ve, biraz daha aşağı düşülebilirdin açıkçası. Ben biraz daha ilimsel buldum bu tam. <gülüyor> Öyle mi? E, da bunlar yoktu belki hazırlandı sırada. Yani, e, Bir cephe savaşı dışında her şey var. Yani yakın zamanda cephe savaşı da ortaya çıkar belki. Olabilir. Yani böyle siyasi parti liderlerinin topluca toparlanıp hapse atılmaları konuşuluyor. Bir yandan da ana muhalefet partisi liderinin önüne mermi bırakılıyor. Ve onlar böyle daha önce sabıkalı kişiler tarafından yapıldığı belli oluyor. Böyle bir ortam var ve Türkiye'yi... Efendim onlar da ne konuşacağını gayet iyi bilmeliler diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan tasvir etmek mümkün değilmiş ama e, tabii ki siyasetçi de nerede ne konuşacağını gayet iyi bilmeli diyor. Dediği şey ne? Biz cezaevlerinde açlık grevi yaparlarken sağcısına da solcusuna da terör üstünde de şeyine de gittik oradaki insanların yaşamasına da de evet. evet. Aynı şey yankısı Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri tarafından da yapıldı. Ama şu anda Onlar sadece topun aldı. ağzında evet. üzerine mermi at, önüne mermi atılan kişi Anı Muhalefet Partisi lideri oldu. Ve evet, Türkiye'nin aynı şeyi bir cümlede ilavede bulunalım. Son e, küresel e, barış endeksinin e, aldığı kriterlerden bir tanesi de e, ulusal ekonomiye ne, neye mal oldu bu şiddet e, patlama çatlama ve kanlı olayların. Onu da şey olarak hesaplamış. Türkiye 94 milyar dolar. Yani... Avuk Bodrumlu bir esnafın demeçleri vardı. 1970'lerden beri böyle bir şey görmedim diyordu. Evet. Yani, e, tabii bu yani sonuç olarak bütün toplumu çökerten, anomi denen işte e, durumada e, sürekli olarak e, belirtmeye çalıştığımız anomiye de gelmiş durumda. Artık e, vatandaşlık, e, insanlar arasındaki bağların çözüldüğü bir durumdan bahsediyoruz. Buydu. Ama biraz da şey yapmak lazım değil mi bu durumda yani Böyle turizmin patlaması durumundan bahsederken de yani her fırsatta her, e, bu tip durumdan bir fırsatta çıkabilir aynı zamanda daha sürdürülebilir bir turizm içinde aynı zamanda başlangıç noktası teşkil edebilir bu. Sadece yurt dışından gelecek olan turistleri üzerinden işleyecek olan bir turizm sektörü ne kadar fazla Ülkede kriz olursa o kadar fazla yara alıyor. Daha kendi içerisinde döngüsel bir şekilde sürdürülebilir bir hale getirilmesi belki de turizmin daha insaflı bir şekilde yapılması. Kendi iç turizmin, turizmin konusunda da. Belki böyle böyle krizler olduğu zaman e, çok da fazla etkilenmemesini sağlayabilir Türkiye'deki e, turizm sektörünün. Yani düşünsenize bütün otel şeye kalıyor. Rusya'dan turist gelecek, otelin içerisine girecek, bütün harcamasını orada yapacak, sonra çekip gidecek üzerine işleyen bir sektör vardı. Ve bu sektörün bitmesi de Rus gelme gelmemesiyle beraber ortadan kalktı. İşleyişi de kalktı ortadan. Ee, ama yeni alternatiflerde yaratılabilecek modellerde düşünülmesi gerekiyor. Tabii en senaryo öyle benim bu sabah zartı sabahı verdiğim. Evet gayet iyi. Peki... Ne yapılacak ki bundan sonra? 70'lerden beri böyle bir şey görmediğini söylüyor oranın evet. esnafları. Bir de Güneydoğu'yu Diyarbakır esnafının konuşmaları onlar apayrı bir O, o tamamen katastrofi. Yani o facianın artık doğru. Yani, yani şöyle düşünün. Venezuela'daki durumda şu anda şeyler artmaya başlamış. Petrol fiyatlarından ötürü ortaya çıkan bu enflasyonun aşırı derecede yükselmesi. Dünyadaki en fazla enflasyonun yüksek olduğu yerlerden biri olarak geçiyor. Birincisi olarak geçiyor Venezuela. Ve insanlar sokaklarda artık yağmalara başlamışlar. Süpermarketlere girip e, birçok yer ya, yeri yağmalıyorlarmış. Yani ilk 3-4 ayında diye söyleniyor e, içinde bulunduğumuz senenin. Yüzün üzerinde yağma vakasıyla karşılaşılmış. Arabalar durduruluyor, süpermarketlere giriliyor. Ve bunun temel sebeplerinden bir tanesi de işte petrol bağımlısı olan e, sektörün e, petrol fiyatlarının azalmasıyla beraber bir anda çökmesi. Ve hiçbir planda yapmamış olduğu için çaviz yönetimi yani fakirlere iyi bir şey aktarım yapmaya çalıştı fakat e, kara gün için bir ak akçe ayırma işine asla girişmediği için böyle bir durumda tamamen kasalar boşalmış vaziyette. İşte bunu da tabii türkiye ben. karşılaştırması için yapıyor. Böyle bir kara günü mesela turizm sektörü düşünmüş mü? düşünmüş müydü? Ya da hiç Türkiye'deki hükümet hiç düşündüğü, şey düşündüğü yok. Ve Tek düşüm, bir olay üzerinden bütün turizm mesela ortadan kalktı neredeyse. Yani Rusya'yla olan uçak krizinden bahsediyorum. Hiçbir şey düşünülmediği gibi başka bir şey de var. Şimdi Türkiye'de liselerde yükselmekte olan ilginç bir huzursuzluk dalgası var diyelim. Okullar kapanmasaydı. kaldırı. Fakat onu da gene Cumhurbaşkanı yarım bıraktı cenaze töreninde Muhammed Ali'nin apar topar dönüp hemen açıklamış bunlar yeniden başkaları kazıyor kaşıyor. bunları de demeye getirmiş Erdoğan ve şunu diyor anlamıyorlar bu insanlar esas meselemiz kalkınma demiş yani herhangi bir huzursuzluğu böyle neyse şeye dönelim iki e, temel e, konuya e, metne dönelim demiştik bir tanesi işte bu şey Trilyonların harcanıp Dünyanın da bütün ülkeleriyle Bütün bölgeleriyle Barıştan uzağa doğru Döne döne pike yaparak uzaklaşması Savaş cehenneminin Şiddet cehennemin içine yuvarlanmasını Rakamları vardı ve Türkiye'de Burada fevkalade Vahim bir yer işgal ediyor Yani Sadece 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 Ülke ve bölgenin çatışma dışında kalmış olduğu dünyadaki 200'e yakın ülke ve Hangi bölgeniz. ülkeler? Bari onları söyleyin de insanlar gidebilecekleri rotaları turistik Botswana olarak. Botswana konuşmuştuk ya Şili, Costa Rica, Japonya, Mauritius, Panama, Katar, İsviçre, Uruguay ve Vietnam. İzlanda diyordunuz? O şey değil. Yani daha önceden çatışma olup da hmm. Şimdi hiçbir şey görünmeyen, düzelmiş olanlar. İzlanda tabii bir numara olarak çıkıyor İskandinav devleti. Avrupa en uzaktaydı ama şimdi mesela Fransa'da da Euro 2016 tartışmaları sırasında da çok ciddi bir taraftar denilen ya da huligan diyebileceğimiz gruplar arasında da çatışmalar olmuş. Adamın bayağı. üzerinde tepindiler yahu. Evet, yani ben, kavgadan da öte bir şeydi o. Sizi atarım diyor zaten FIFA'da. Evet. UEFA'da atarım demiş Rusya'da, İngiltere'de İngiltere'yi de bu tarafta. Neyse onu da geçeceğim. Ama Türkiye'de geçen... böyle şeyler için herhangi bir şekilde organizasyonu yok, gerek yok. yok. Mesela ne olmuş? Şanlıurfa'da Suriyeliler, Şanlıurfa'da Suriyeli gençlerle Türk gençler arasında çıkan kavgada bir kişi yaralanmış. On kişi alınmış. İftar ve sahur, sahur etkinliklerinin yapıldığı Topçu Meydan'da meydana geliyor bu olay olayın ardından 50 kişilik grup ellerine bıçak ve sopalarla beraber topçu meydana giderek Suriyeli gençlerin önünü kesmeye başlamışlar evet, bu, yoldan geçenleri dövmüşler bu şimdi çok çok artmasından korktuğumuz baya bizim de burada şahsen kendimi de dışarıda tutmadan kaygılandığım en önemli meselelerden biri bu ırk ve milliyet din filan ayrımı Buna ee, belki parayla çözülebilir Avrupa'dan gelecek olan destekle beraber 3 milyar euro 3 milyar euro ee, onunla beraber çözülebilir bu şey. Şimdi son olarak şu ikinci metne de bir azıcık değineyim. John Pfeffer ta Mayıs'ın Mayıs sonunda bir şey yazmıştı ve bu Molla Akhtar Muhammed Mansur'un öldürülmesi üzerine Pakistan'ın en böyle kullanılan en bol kullanılan bir karayolu üzerinde Amerikan dronlarıyla liderin Taliban liderinin öldürülmesi üzerine Basit bir drone savaşı değildi bu diyor. Bu aslında e, bayağı ciddi şekilde blowback olacak, geri tepmesi olacak bir şey yaratacaktır. Amerika bunun sonuçlarını muhakkak görecektir diye kor e, kaygılarını belirten ve bir yazı kalemi almıştı ona da değinelim çok, Lowback'ın tarihi çok gerilere kadar uzanıyor. CIA ta Afganistan Savaşı'nın başına kadar götürülüyor. Zaten terim de, Lowback terimi de geri tepme terimi de CIA'nin e, bulduğu bir terimdi ama ondan sonra Charles Johnson gibi önemli tarihçiler bunu geliştirdiler. Şimdi de John Pfeffer onun izinden gidiyor. Foreign Policy in Focus dergisinde yazdığı internet dergisinde ayrıntılı bir makalede bu geri Tepecektir. Nereden ne zaman tepeceğini hiç kimse kestiremez. Ama drone saldırıları da bekleyebiliriz diyor gelişme yolundaki de Şimdilik drone saldırıları olmadı ama otomatik silahlarla elli kişiyi birden öldüren ve sonradan da öldürülen Ömer Metin diye birisi IŞİD'e bağladığını da ilan etmiş saldırıdan hemen önce bir gay kulübünde ...LGBTI'lerin devam ettiği bir kulüpte Florida'da... ...Amerikan tarihinin en kanlı kıl olaylarından birini... ...belki de en kanlı tekil saldırısını gerçekleştirmiş ama Ona da birazdan e, geçeceğiz. Evet şimdi ara verelim. Açık gazete. Sumer ki priroda... Флейты горл с нервные, позднее катание. На передней лошади едет император в голубом кафтане. Белая кобыла с карими глазами, с челкой вороною красная пополна крыли за спиною, как перед войною след за императором едут генералы генералы свиты славою убиты шрамами покрыты только не убиты следом дуэл Танти, велещуте полеты. Все они красавцы, все они таланты, все они поэты. слабее звуки прежних голоса Только отопыт мерный, флейты, голос нервный, до да надежды злые. Все слабее запах, отчига и дыма, молока и хлеба. Где-то под ногами, да над головами, лишь земля и небо. Лишь земля Bulat Okucaba ondan eski bir savaş şarkısı e, dinledik. Bulat Okucaba e, Rusya'nın Gürcü aslında önde gelen e, şarkıcıların Sovyet döneminin şair, yazar, müzisyen romancı ve şarkı yazarı, besteci de otör denilen türün yani yazar şarkı türünün önemli, Avtorskaya pesnya denen türün de önemli bir, bu janrın önemli kurucularından bir tanesi. Moskova'da doğmuş, Paris'te ölmüş, 1924 Mayıs'ında doğmuş ve 12 Haziran 1997'de de hayata veda etmiş bir şarkıcı. 200'den fazla şarkı yazmış ve kendi şiirlerine eşlik ediyor bu şarkılar. Onların bestesi ve Rusya'nın şiirsel ve halk şarkıları geleneğinden Fransızların şanson stiline kadar böyle Georges Brassens gibi Fransa'daki ünlü şansonculardan da hem etkilenmiş hem onları da etkilemiş. İlginç bir şey. Sovyetler buna pek tahammül etmeyip onu bastırma yoluna gitmişler. O da sonunda gitmek Paris derdi filan yaşamak zorunda kalmış ona da bir günaydın dedik okuca veya şimdi açık radyoda saat 8.40 açık dergi programı devam ediyor ve çok çeşitli boyutlarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen 11 Eylül'den sonraki en kalınlı saldırının ve ayrıca da tekil bir katliam olarak da en büyüğü tarihin gördüğü Orlando kentinde en popüler eşcinsel gece kulüplerinden Pulse Club'da ateş açan, otomatik silahlarla ateş açan saldırganın Amerikan vatandaşı Ömer Sıddık metin olduğu açıklanıyor. 53 kişi yaralanıyor, rehin almış müşteriler saldırgan ve düzenlenen operasyonuna öldürülmüş saldırı tüfeği ve tabanca taşıdığı üzerinde üzerinde patlayıcı düzenekleri de varmış saldırı ışığı düzleniyor ve bu zanlı da önemli bir güvenlik kuruluşunda çalışıyormuş daha önce de hala hala da orada CS4 müydü neydi adı onlardan da bir açıklama gelmiş tam işbirliği yapmaya hazırız yetkililerle filan diye en ilginç açıklamalardan biri de hemen şeyden gelmiş. Bu bir terör saldırısıdır diyor Obama. Ee, ama en önemli açıklamalardan bir tanesi de New York Times'dan görebiliyoruz ki Donald Trump şey demiş, e geçici de olsa hemen Müslümanların göçünü yasaklayalım demiş giderek vahameti zaten günlerden aylardan beri konuşuyoruz şimdi daha da gelişmekte olan bir şey Hillary Clinton'da rakibi Demokrat Parti rakibi de kısa kesmiş şeyini başka bir yerde toplantıya gidecekmiş vazgeçmiş şimdi açıklama yapacak Amerika kaynıyor ve en son derece şey bir saldırı bu aslında bütün çelişkileri Çağdaş toplumun çelişkilerini içinde barındırıyor Kuyruklar var böyle Metrelerce neredeyse kilometrelerce Kan verme kuyrukları çünkü Bu arada şeyde kaldırılmış kan. E, İşinsellerin kan vermesi üzerindeki Hı. Yasakta kaldırılmış Onu söyleyecektim Hı. Veremiyorlardı çünkü evet. kan Yani böyle de bir dünyanın En tuhaf olayı vardı Şimdi böyle bir durumda kaldırıyorlar Çift hastanlardan artık katlanarak artması ee, evet yani özel tasarlanmış tüfeklerle çalışılıyor her şey yerli yerinde yani bütün zaten bu çok özel silahlar kullanıyormuş öldürücülüğü artsın diye parçalan vücuda girince dokuyu parçalayan mermiler filan ve bunlar da serbestçe satılıyor evet ...Florida'da da, Orlando'da da... ...o yüzden gidiyorsun... ...bir maket şu özel öldürücülerden alayım... ...diyorsun... ...sabıkan yoksa veriyorlar... ...belki de varsa bile veriyorlar... ...ve gidiyor... ...geçici bir Müslüman... ...niticasına da... ...geçici bir son istemiş... Bakayım şirketin adı... G4S şirketi... 2007'den beri çalışıyormuş orada... Kendisi... Ama olay sırasında... E, görevli değilmiş... İzinliymiş yani. E, yani... Güney Florida'da emeklilerin... Böyle var ya siteler... Yerleştirdiği... Orada güvenlik sağlayıcıymış... Hoş bir insan... E, babası da şey demiş eşcinseller öpüşürken görüp sinirlendi biraz demiş. Ama bunu dine mal edemeyiz demiş. Olaydan önce de Işi de şeyini yaptırmış. Bir adına ettirmiş. Yani yalnız kurt saldırısı olduğu söyleniyor. Yalnız kurt saldırısı da işte 2014 senesinde e, örgütün propaganda sorumlusu Ebu Muhammed El Adnan Adna, Adnani'nin açıklamasından sonra ortaya çıkan saldırılar olarak nitelendiriliyor. Kafir bir Amerikalıyı ya da Avrupalıyı özellikle pis bir pis Fransızı ...ya da Avustralyalı'yı, Kanadalı'yı... ...şeyi hatırlattı bana şimdi... E, ...Cuma günü okuduğunuz metin vardı ya... Hmm. ...Nihalatsız'ın... Evet. metni hatırlattı... ...neyse... ...Kanadalı'yı ya da işi de karşı koalisyona katılan herhangi bir kafiri öldürebilirsiniz... ...Allah'a güvenin ve onu öldürebildiğiniz biçimde öldürün şeklinde bir açıklama yapmıştı... ...sivil ya da asker önemli değil diyordu bu açıklamada... ...ardından bu tip saldırılar ortaya çıkmaya başladı... ...Fransa'da olduğu gibi, Charlie Hebdo'da... ...olduğu gibi ve... E, ...söylenenlerin de yani bunların... ...kategorizasyonda yalnız kutsal ...saldırısı şeklinde biçimlenmeye başladı. Bunu da o şekilde adlandırıyorlar şimdi. Evet Ömer Metin şey... ...demiş mesela... E, ...evet... paralellikler de var dediğin gibi... ...ve şey demiş mesela... ...acil servisleri aramış... ...saldırıdan hemen önce büyük bir soğukkanlılıkla ...ya da saldırı sırasında... ...hatta daha olabilir... Hmm ve ışıda e, bağlılık daha şey ya da neyse ismi ismi işte bağlılık yemini etmiş. Bu da şeyi hatırlatıyor. San Bernard o da Kaliforniya'da Amerika'nın başka bir yerinde geçen yılın sonunda korkunç bir saldırı gerçekleşip 14 kişi öldürmüşlerdi bir klinik üzerine. Onlar da saldırganlar da IŞİD'e bağlılıklarını sosyal medyadan açıklamış. Ondan sonra saldırıyı gerçekleştirmişlerdi. IŞİD de daha sonra kabul etti bunları. Fakat daha önce hiç bağlantısı olmayan bireyler olduğu çıktıydı ortaya. Ama buna rağmen IŞİD tamam bizi, biz yapıyoruz diye söylemişlerdi. Bu arada yine Bağdadi öldürülmüş. Öyle mi? Evet. Evet. Milliyet'in internet sitesinden okudum. Onlar da Yeni Şafak'tan almışlar. Resmi sitelerinde, İŞİD'in resmi sitesinde... İŞİD'in resmi sitesi nedir acaba? Resmi sitesinde yayınlanan bir bildiride... ...Ramazan'ın beşinci günü... ...Bagdadi'nin Rakka'ya yapılmış olan... ...bir hava bombardımanın sonucunda öldüğü duyurulmuş. Evet, şeye Aha. geçmeden... ...bir de saldırılara kısaca değinelim. Dünyanın dört bir tarafında saldırılar var. Şeyle başlayalım. Geçen hafta vermek için çok uğraştığımız ama... ...bir türlü veremediğimiz bir haber vardı... Papaya Yeni Gine. dünyanın her tarafında e, çeşitli saldırılar var. Papaya Yeni Gine'de bile var. Eee Papaya Yeni Gine'de polisler geçtiğimiz hafta içerisinde öğrencilere protesto gösterisi yapan öğrencileri ateş açmışlardı ve hayatını kaybeden öğrenciler olmuştu. E, dört 4 öğrenci hayatını kaybetmişti. E, Yeni Gine'de Başbakan Peter Peter O'Neill'in istifası için sokağa çıkan öğrencilerdi protesto gösterisi yapan. 20 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Beşinin durumun ağır olduğu söyleniyordu. Tekrardan bir güncelleme yapmam lazım benim de bu insanların ne olduğuna dair. Ee, onun dışında nerede var çatışmalar? Şam yakınlarında Seyyide Zeynep Türbesi'ne düzenlenen koordineli bombalı saldırılarda diye yazıyor Doğçe Evet, evet en, en az 20 ölü saldırı işidinin üstlendiği bildirilmiş bu saldırıyı da. Bir diğer taraftan da Suriye'nin muhaliflere karşı yapılmış olan e, hava saldırıları var. Idlib'de düzenlenen bir hava saldırısında en az 20 kişinin hayatını Değil kaybettiğinden evet. bahsediliyor. Maratel Numan'da bir kişinin fotoğrafını paylaştılar. 4 çocuğu ve karısını kaybetmiş bu hava bombardımanı sırasında. Bir sivil. Yani düşünsenize de 4 çocuğunuz ve eşinizi kaybetmişsiniz. Hayattaki her şeyiniz bitmiş gibi duruyor. E, fotoğrafa baktığınız zaman da bunu anlayabiliyorsunuz. Evet, bundan sonra hayatını nasıl sürdürebileceği konusunda hiçbir fikrimiz yok bizim de bu insanın yani. Ee, bir diğer taraftan da Lübnan'da komşusu Suriye'nin komşusu Lübnan'da da bombalı saldırılar varmış. Ondan ölü ya da yaralı sayısı vermemişler yalnız. Evet iki yaralı olduğunu okumuştum ben. Ve Çin'de, Çin'de var. Ee, üç kişi de orada yaralanmış. Çin'in doğusunda bulunan Şangay kentindeki... Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan bir patlama olarak nitelendiriliyor. Evet. Hatta mezneciler ve... saldırısını yapan bombacının kimliğini de açıklamış Türkiye'den de Türdistan Özgürlük Şahinleri tak. Ee, bu da örgütün internet sitesinde saldırıyı Diyarbakır Merkez nüfusuna kayıtlı Eylem Nevroz kod adlı eylem yaşan gerçekleştirdiği yer almış. Evet. Bu tarafında koymuşlar genç kadın. Evet şey Şimdi bütün bunların aslında ortaya nasıl çıktığını çok tipik bir durum var. Yani bir yandan saldırganın 20 yaşlarındaki Amerikan vatandaşı Ömer Sıddık Metin olduğu açıklanıyor ve bir selfie fotoğrafı var. Güvenlik görevlisi bu kendisi. Kendisini fotoğrafı çekerken koymuş böyle gayet keyifli bir resim. Hemen altında da Cumhuriyet Gazetesi'nde biraz da rastlantısal mı bilmiyorum ama çok oturmuş yani. Üç yıldır aranan seri katil olarak aranan Atalay Filiz'in yakalandı ve tebrik ederim selfie çekelim diye hemen altında bir selfie de onun var. Yani polisin artık tamamen katille ya da katil sanıyla katil dememek lazım kesinlikle. Seri katil zanlısı olarak aranan üç kişinin katili olarak aranan zanlı olarak Atalay Filiz İzmir'de bindiği dolmuş şoförü kendisini tanıyınca polise selektör yapması yakalanmış. Otlarla doğada bulduğu yiyeceklerle ve kurbağa yiyerek beslendiği ortaya çıkmış. De işte bu ama bir polis memuru Filiz'le selfie yapmış. Ve bu kadar uzun süre kaçmayı başardığı için de tebrik ediyor. Ve o polis hala duruyor herhalde. Neyse teknoloji gelişti. ya Daha önce böyle beraber bayraklı fotoğraflar çektiriyorlardı. Evet. Ee, bayrağın önünde. Katillerle. Katillerle fotoğraf çektiriyorlardı. Şimdi teknoloji geliştiği için cep telefonuyla selfie falan çekmeye başlamışlar. Evet. Biz de şeye dönelim şimdi bir... bir... Hafta sonunda çok önemli bir tören yapıldı. Muhammed Ali'nin tarihin gördüğü en büyük şampiyon ve aynı zamanda da en büyük barış mücadelecisi. Mücadelecilerinden bir tanesi. Bütün dünyaya kaynağı olmuş olan ve Erdoğan da pek çok kişiyle beraber özel bir ziyaret yapıp ama başarılı olamadı galiba bir dua edip hatta itilip kakıldığına dair de bazı görüntüler var Cumhuriyet Gazetesi'nin delimi evden aldığı galiba. Ben göremedim ama orada itilip kıkılma olayını. Ben de. Yani, yani videoda var diye söyleniyor. Ya haberde var diye söyleniyor ama videoda öyle bir durum yok. Her neyse ama yani istediklerini bir, herhangi bir konuşma, dua okuma ya da Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Güngörmez'in de dua okumasına izin verilmedi. Hatta Mekke'den getirilen bir şeyin de e, hacdan getirilen bir Butsal örtünün de örtülmesine izin verilmedi ve sonuç olarak erken dönüldü halbuki çok önemli bir şeydi en ince detayına kadar planlanmış Muhammed Ali ve ailesi tarafından ve bütün dünyaya da örnek olsun diye yeni bir şey olsun diye yapılmıştı ve çok aslında etkili oldu en etkili törenin en etkili şeylerinden biri de Yılların barış aktivisti Muhammed Ali ile beraber 40 yılın ötesinde mücadele eden Vietnam Savaşı'na kadar yazar Tikkun dergisinin yöneticisi, yayıncı ve haham Michael Lerner'ın konuşması vardı. Olağanüstü çarpıcılıkta bir konuşmaydı. Şimdi size onu sunalım. Biraz Yes. El merhametin Master of compassion god of compassion merhametin efendisi ey merhametin tanrısı inayetin Muhammed Ali'nin üzerine olsun İnayetin Muhammed Ali için yaz tutanların üzerine olsun İnayetin bu gezegen üzerinde Muhammed Ali için yaz tutan milyonlarca insanın üzerine olsun. Amin. Ben buraya Amerikan Yahudilerinin bir temsilcisi olarak konuşma yapmaya geldim. Amerikan Yahudilerinin bu ülkede Afrikalı Amerikalıların mücadelesiyle dayanışmasında önemli bir rol oynamış olduğunu söylemek için geldim. Ve de bugün bu ülkedeki İslam cemaati ve dünyanın dört bir yanındaki İslam cemaatiyle dayanışma içinde olduğumuzu anlatmak için geldim. Politikacıların ya da herhangi birinin birkaç kişinin eylemlerinden dolayı Müslümanları kötülemesine ve suçlamasına izin vermeyeceğiz. Aşağılanmanın ne demek olduğunu biliriz biz. Geleneklerimizin en yüce tasavvurlarına karşı eylemde bulunan birkaç kişinin tüm geleneklerimizin yüce değerleriyle özdeşleştirilmesinin nasıl bir şey olduğunu biliriz. Ve hem liberal ilerici Yahudilerin dergisi, hem de aynı zamanda dini inançlar arası bir dergi olan Tikkun'da bizlerin İsrail hükümetinin Filistinleri ezen kanadına karşı çıkması için Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrıda bulunmamız da bu sebepten. Biz Yahudiler olarak Tanrının herkesi kendi suretinde yarattığını, herkesin aynı derecede değerli olduğunu kabul etmek yükümlülüğünü taşırız. Bunun anlamı da şudur. Filistin halkının ve yeryüzünün tüm diğer halklarının da aynı derecede değerli olduğunu kabul ederiz. Louisville halkının Muhammed Ali ile özel bir bağ olduğunu biliyorum. Benim de Ali ile 1960'larda kişisel bir ilişkim olmuştu. Vietnam savaşının çeşitli vesilelerle karşı durduğumuz için savaşına ikimiz de federal hükümetin kovuşturmasına uğramıştık. Şunu söylemek istiyorum ki Ali dünya ağır sıklet boks şampiyonu olarak büyük övgüyle karşılanıyordu ama bildiğiniz gibi, bildiğimiz gibi saygıda kusur etmeden söylüyorum. Dünya ağır sıklet şampiyonları gelir geçer, spor kahramanları gelir geçer ama Muhammed Ali'nin durumunda farklı olan bir şey vardı. En kritik anda şöhretini ahlaksız bir savaşa baş kaldırıp hayır ben gitmiyorum demek için kullanmakta tereddüt etmedi. Ve işte tam da bu sebeple özellikle boksa ilgi duymayan on milyonlarca Amerikalı Muhammed Ali'yi bağrına bastı. Çünkü o kendisine tevcih edilmiş büyük onuru, edindiği büyük şöhreti, inandığı şeyler uğruna, gerçekliği güce kavuşturma uğruna riske atmaya hazırdı. Üstelik etrafında bulunan geri kalan herkes aman sakın şampiyonluğun nereden gider derken yaptı bunu ve şampiyonluk gerçekten 5 sene elinden alındı da ne var ki o dik durdu ve tam da o türden bir ahlaki dürüstlüğe sahip olduğu için öylesine bir riski göze aldı. Öyleyse soruyorum biz şimdi Muhammed Ali'yi nasıl onurlandırabiliriz? İşte cevabım. Muhammed Ali'yi onurlandırmanın yolu şimdi Muhammed Ali olmaktan geçer. Yani hepimizden bahsediyorum. Burada bulunan ve bu konuşmayı dinleyen herkeste dahil. Gerçeği güce kavuşturacak şekilde eylemek ve konuşmak yeteneğini sürdürebilmek artık bize kalmış bir şey. Sesimizi yükseltmek, hayat oyununun kurallarına uyma yolundaki konforlu yoldan gitmeyi reddetmek zorundayız. Kurallara uyma yolundaki konforlu yoldan gitmeyi reddetmeli, bu ülkenin varlığının %80'ine sahip olan %1'in yüzüne karşı artık o serveti paylaşmanın zamanı geldi diyebilmeliyiz. Dünyanın dört bir yanında şiddet kullanan sonra da ezilenlere şiddet karşıtı nutuklar patlanan acıları artık drone savaşlarına ve her türlü savaşa son vermenin, dünyanın dört bir yanındaki askeri üslerimizi kapatmanın, askerleri evlerine döndürmenin zamanı geldi diyebilmeliyiz. Kitleleri hapishanelere kapatma yöntemini icat edenlere artık toplumda herkese garantili bir gelir sağlamanın zamanı geldi diyebilmeliyiz. Yargıçlara ırkçı polisler tarafından derdest edilip ırkçı yargıçlar tarafından hapse tıkılmış sayısız Afrikalı Amerikalı'yı serbest bırakmaları gerektiğini söyleyebilmeliyiz. Ki hapisteki Afrikalı Amerikalıların pek çoğu marihuana bulundurmak gibi suçlardan yatarken aynı suçlamalarla karşılaşan beyazlar daima dışarıdalar. seçilmiş yetkililere işkenceye izin verenleri 2008 ekonomik çöküşüne yol açan büyük bankalarla yatırım şirketlerinin yöneticilerini hapse etmeleri gerektiğini söyleyebilmeliyiz. Türkiye'nin liderlerine artık Kürtleri öldürmekten vazgeçmeleri gerektiğini söyleyebilmeliyiz. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya İsrail'in güvenliğini sağlamanın yolunun ...Batı şerianın işgaline son vermekten ve bir Filistin devleti kurulmasına yardımcı olmaktan geçtiğini artık söyleyebilmeliyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecekte başkanı olacak hanıma... ...her türlü ulusal seçimlerde ve yerel seçimlerde kongrenin ve eyalet meclislerinin her türlü fonlanmasını... ...şirketlerden, bireylerden ve diğer yerlerden gelecek... ...tüm diğer paraların ve fonların yasaklanmasını sağlayacak... Bunların tamamını kamu fonu haline getirecek bir anayasa değişikliği önerisinde bulunması gerektiğini söyleyebilmeliyiz. <gülüyor> Gelecekte başkan olacak hanıma ülke güvenliğini sağlamanın yolunun yeni tahakküm biçimleri denemekten geçmediğini söyleyebilmeliyiz. Güvenlik için dünyaya yani ötekine hükmetme stratejisinin son 10.000 yıldan beri denenmiş olduğunu ve bunun sökmediğini söyleyebilmeliyiz. Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenlik getirmenin yolunun en güçlü ülke olarak değil en cömert ve müşfik ülke olarak bilinmekten geçtiğini söyleyebilmeliyiz. Ve hem dünyada hem de ülke içinde bir Marshall planıyla işe başlayabiliriz. Dünyada ve ülke içinde yoksulluğu, evsizliği, açlığı, yetersiz eğitimi, yetersiz sağlık ve bakım hizmetlerini tek kalemde sonsuza kadar bitirmek için gereken bir plan. Ruhani ilericilerin inançlar arası şebekesini paylaşmak üzere herkese Spiritual Progressive.org adresi üzerinden bize katılmaya çağırıyorum. Bu gezegen üzerindeki tüm Müslümanların, yanı sıra tüm inançlara mensup insanların ve seküler hümenistlerin esenliği için uğraşacağımıza dair taahhüdümüzü burada bir kez daha tekrarlıyorum. Dünya Müslümanlarına Ramazan'da oruçlarını sürdürürlerken saygılarımı sunuyor, Büyük Adalet ve Barış Savaşçısı Muhammed Ali'nin kaybından duydukları yasta ve onun hayatını kutlamakta dünya Müslümanlarıyla el ele olduğumuzu ilan etmek istiyorum. Allah Muhammed Ali'ye selamet versin Allah Hazreti Muhammed'e selamet versin Allah bütün insanlığa selamet versin Allah hepimize selamet versin Amin Evet Tikkun dergisi ana sayfası yayınından çevirdik bunu videoyu da Youtube'dan izleyerek orada Muhammed Ali'nin cenaze töreninde yılların barış aktivisti, yazar, yayıncı ve haham Michael Lerner'ın çarpıcı konuşmasını sizinle paylaşma fırsatımız oldu. Bu durumda Obama'nın hani kızının şeyine diplomat gittiği için katılmadığını konuşmuştuk ya. Evet. Yalnız kızının diplomat öğrenini değilmiş anlaşılan <gülüyor> herhalde DNA'den ya da CIA'den bilgi de gelmiştir Michael Lerner drone savaşlarını sonuna erdirmesi gereken katil bir yönetimden bahsedecek efendim siz oralarda ufak ufak bulunmasanız iyi olur filan demiş de olabilirler yani. Son derece e, çarpıcı boyutlu bir şey. E, işte durum bu merkezde Muhammed Ali'de de bu kadar önemli bütün dünyada kahraman yapan şeyde bu kendi cenaze törenini de Dünya Barış Hareketi'nin Yeniden yükselişine destek olması için organize etmeyi ayrıntılı olarak başarmış bir adam ve bundan yararlanmak isteyen kimseye de fırsat olmadı ortada görülüyor. Açık gazet. Ali Bilge ile ekonomi politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, iyi haftalar, merhabalar. Günaydın Ali Bey, merhaba. Evet, korkunç bir şiddetle yoğrulmuş bir dünyanın içinden tekrar bir pazartesi günü şey yapıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın başka yerlerinde de sayısız şiddet haberini okumak zorunda kaldık sizinle programa geçmeden önce. Böyle bir ortam evet. var yani. Nereden başlayacağımızı bilemiyoruz. E, ama pek e, çok husus var. İsterseniz kısa kısa değinelim. Lütfen. E, göze batan şeylerden bir tanesi e, benim yani Sur ilçesi, Diyarbakır Sur ilçesinde e, her yer harap oldu biliyorsunuz. Savaş. Sonrasında e, Gece hafta sonunda bu konuda Abdülkadir bir ilgili bakanla o bölgeye gitmiş e, Burada e, bir, bir devlet bir hükümetin politikası hayata geçiyor ama bunların hiçbiri önerdikleri 3 seçenek var e, Vatandaşa önerilecek e, su şıkları adı altında hürriyet gazetesi bunu vermiş Şevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Öz Haseski ile birlikte orayı gezmişler. Ve orada yaşayan vatandaşlara mallarını isterse satacaklar. Böyle parasını verebilecek. İsterse başka yerde Diyarbakır'da bana daire verin diyebilecek. İsterse başka illerden ev seçebilecek. Muazzam bir iskan politikası. Buna dikkat çekmek istiyorum. Yani bütün bu bölgede yerli birebilen bölgelerde e, mülkiyeti e, kendilerine ait vatandaşlara sunulan seçenekler bunlar. Yani o bölgeleri e, Kürt kökenli e, insanlardan arındırmak projesidir bu bence. E, ve göçe e, zorlamak, e, iskan e, mecburiyeti getirmek bir başka e, biçimidir. Buna dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten e, bu bölgede e, sayısız e, ilçe merkezi, e, il merkezleri içerisindeki bölgeler yerle birbirini ve bunların e, burada yaşayan insanların geleceği e, son derece önemli. Biz bunu 90'lı yıllarda e, yıkılan, yıkılan köy ve mezzaları durumu e, biliyoruz ama bu artık e, bir şehir kuşağı üzerinde operasyon yapılıyor. Bu e, boşalan yerler e, nasıl değerlendirilecek bir rant alanı olarak e, değerlendirilebilir önemli yerler. E, konuda bayağı Sici iyi bir hükümet var. E, geçmiş var. AKP ve Erdoğan'ın var. Diğer bir hususta belki e, rant değeri yüksek olmayan yerlerde 3 milyona yakın e, Suriyeli. Ben bu konunun Milli Güvenlik Kurulu çerçevesi içinde de ele aldığını e, düşünüyorum. E, bu iskan meselesi de e, hep e, bu çerçevede ele alınan hususlardır. Birinci olarak buna dikkat e, çekmek Değilim? Evet bir de ben şeyi de sorayım burada Ali Bey yani burada yaşayan insanların hemen hemen tamamı Kürt değil mi yani bir kısmı. He. Şimdi onlar başka batıda bir yer gösterilmeyecek herhalde ya da nasıl haberin detayında kendi bulunduğu gibi. Haberin detayında şey var yani bana Tokidan, Moki'den işte Sok da var ellerinde bildiğim kadarıyla. İşte orayı devlete satacak ya da devletin kurduğu bir şirkete diyem ki benim orada evim var yıkıldı gidiyor üç teklifte bulunuyor bir diyor evini bana sat yani devlete sat ya da devletin kurduğu bir yapıya Tokyo'ya satlar ya da iller bankasına satlar iller bankasının şirketleri var bu tek çok organizasyon var. E, mülkiyet e, o tarafa geçmiş olur. E, ve burada da e, parasını alan vatandaş ne yaparsa yapar. Yani ona göre isterse Diyarbakır'ın değişik yerlerinde çok katlı böyle e, TOKİ binaları içerisinden bana daire verin ben yetimiyim. Bunu da öneriyor ikinci seçenek. Diyarbakır dışına da çıkarsan başka illerde e, zaten e, imkanlar var. E, bu Bunları bu üç seçenek diyor, onu açıklıyor zaten haberde, görüşmede. Dolayısıyla burada böyle muazzam güzel bir iskan politikası var, ayırma var. Zaten Cumhuriyet tarihi boyunca da 1925'ten itibaren çok çeşitli göçe zorlama, iskan yerleştirme politikaları izlenmiştir. Bu da bugünün bir iskan politikası. Ama bunun arkasında tabii ki hem biliyorsunuz yani Batı ilerine göç edilen Kürtlerin 2. 10 yıl, 3. 10 yıl civarında farklılaşmaları söz konusu. Bu Recep Peker'in Kürt'ten Türk yapma projesine kadar uzatabilirsiniz bunu. Recep Peker Cumhuriyet Partisi'nin Genel Sekreterli İçişleri Bakanlığı yapmış Cumhuriyet dönemi önemli isimlerindendir ve katılığıyla da ünlüdür. İtalyan yani Mussolini faşist ceza kanununu Türkiye'yi adapte eden, getiren insanlardan biridir. Yani bunda bir not düşelim. Bu bağlamda bakabiliriz, bakılabilir. Yani bu önemli bir konu. Aslında bu yerli bir edilen şehirlerinle ilişkin uluslararası örgütlerin devreye sokulması lazım. Ee, yani 90'larda köylerle ilişkin projelerde ee, Avrupa Birliği, ee, Avrupa Konseyi, yani Uluslararası Kuruluşlar, Ekonomik Kuruluşlar, Dünya Bankası gibi kuruluşlarla da temas edilmişti. Çünkü bunların imar edilmesi bir de muazzam bir e, mali şey. Yani Kendisi de bilmiyor bakanın. E, 7-7,5 milyar diyor. E, bütün bu ilçelerde işte, insan öldü yani bunun insanların cenazeleri bile ortalıkta duruyor. Ama insanlar yaşam, yaşam yerlerini yitirdiler. Ee, dolayısıyla e, hani geçmişte 90'larda ne oldu? Köyler yakıldı, mescalar yıkıldı, Yerle bir edildi. Onları zaten sura taşıdık. Yani sur gibi yerlere geldiler. Ee, Diyarbakır'ın 1990'daki nüfusuyla e, bugünün nüfusu arasında kat be kat fark var. Diyarbakır 1 milyon nüfusu açmış e, kent halinde. O yılları iki tarafta da gidip gelen bir kişi olarak hatırlıyorum. Bugün geldiği çok farklı bir nokta. Dolayısıyla bugünün gerçekte müsavimden sultan, diğer ilçelerin hepsinin yerle bir edildiği bu alanların için bir düzenleme yapmak istiyor. ama bu düzenleme bir asimilasyoncu bakış açısı içerisinde bir düzenleme olacağı anlaşılıyor ve kültürel kökleri varlığı orada yaşayan insanlar, ki orası aynı zamanda ...bir tarihi alan... ...onlardan da koparılmak... ...isteniyor. Buna bir dikkat... ...çekelim. Bu çok konuşulacak bir husus. Daha önce de biraz değindiğimizi hatırlıyorum. Evet. Bir OYAK operasyonu yapılıyor. Ha, i̇kinci Or de o, evet. Yardımlaşma Kurulu... ...kurumu. Biz... ...2000'li yılların ortalarında... ...bu konuyu... ...Açık Radyo... ve programlarda çok dile getirmiştik ama o zaman... AB düzenlemeleri çerçevesinde hep ele almıştık ve demokratikleşme perspektifi üzerinde ele almıştık. E, dünyada holdingi olan e, galiba bildiğim kadarıyla tek ordu Türk Silahlı Kuvvetleri e, Ordu Yardımlaşma Kuruma. Bu 27 Mayıs askeri darbesi sonrasıki gelişmelerin bir ürünü olarak e, karşımıza çıkmış bir yapılanma özel bir kanunla kuruluyor. Hatta iddia edilir ki başlangıç sermayesinin o dönemdeki Amerika Birleşik Devletleri fonlarından yapıldığı, emekli subayların emekli tazminatları da oradan ödendiği söylenir Emin Sular'ın. Hatırladığım kadarıyla EID üzerinden kaynak aktarıldığı iddia edilmiştir. Bu holding meselesi, şey, ordunun holdingi olması, özel kanunla kurulan, AB görüşmelerinde gündeme geldi. ve Kriterler içerisinde uymadığı söylendi. Yani çünkü şeffaf da bir yapı yok. Yani ve de muazzam bir büyüklüğe ulaşmış durumda bir örgütle yapılanla. Yani mesela 3 büyük üç veya da dörtte otururdu oyak büyüklük olarak hacim olarak satışlar güç olarak önemli e, sermaye gruplarınından hemen sonra gelir ve 3. ve dördüncü sıralamadadır. E, bu dönemde e, AB görüşmelerinin ilk, ilk, ilk şeyinde 2007'ye kadar bu konu e, AB komisyonları yetkilileri tarafından gündeme getirildi ve bunun sivilleşmesi e, meselesi şey yapıldı. Yani Türkiye'de biliyorsunuz hem askeri böyle e, örgütlenmeler vardır, bakıflar bir de TOP gibi kuruluşlar var o da gündeme gelmişti TOP'a da sivil örgüt değilsin e, gönüllülük esasına dayanır filan. E, bu arada OYAK meselesi önemli. Biz o zamanlar çok konuştuk. E, burada e, yapılanma da çok ilginçtir. İç yapısını bilmez yani e, daha, çok generallerin hakim, daha çok generallerin hakimiyet emekli generallerin hakimiyet kurduğu ve cari e, ordu üst kademesiyle e, siyasetinin belirlendiği bir yapıda holdingti. Bilantörsü ve rakamları da bilinmezdi. İşte 2000'lerin ortalarından itibaren e, ilk defa Halka Açık Genel Kurulu falan yapmaya başladılar. E, finans sektöründen Demirçeli'ye oradan da e, işte bütün yerli özel sektörün büyükleriyle ortaklıkları vardı. Devlet de ortaklıkları vardır. Hatta zaman zaman e, işte devlet politikasına e, uygun olmayan e, Ermeni tasarısını kabul eden işte efendim Fransızlara e, ortak olması sebebiyle gündeme getirilir. İşte Fransız sigorta şirketinin temsilcisidir vesaire. E, o bir çok önemli bir e, bakılması gereken yer e, yönetim değişmesi e, söz konusu olduğu Yani burada işte askeri inisiyatifinden e, AKP'nin etkinliğinin arttığı bir döneme e, geçti şer bir görüntü sergileniyor Çünkü başına daha önce TOKİ e, soruşturmasını engelleyen bir başbakanlık müfettişi görevlisini getirmişler. Yönetim kurulu başkanı da genel e, bir değişiyor. Ama bu ittifak, yani bu değişim e, anlaşılan içerideki grubun, uzun yıllardır e, yönetimi hakim olan grubun kendi arasındaki problemlerinin AKP ile derinleştirildiği izlenimi ediniyorsunuz. Ee, bu kurum e, muhtemelen e, genel kurmayın da e, partiyi düzenleme yapılabilir. Kolay kolay orada askerler kendi iktidarlarını, e, ekonomik iktidarlarını, varlıklarını teslim, teslim edeceklerini zannetmiyorum. E, tarihi boyunca iyi yönetildi mi? İçini bilmediğimiz için iyi yönetildiğini e, söylememiz pek e, iyi ya da kötü diyemeyiz. Ama şu bir hak var ki Buradaki hiyerarşide Alt subayların, emekli subayların, alt subayların Hakları korunmadı Hiçbir zaman zaten demokratik bir e, Piyasanın e, Parçası olamadı Ve özel istisyalara sahiptir Kurumlar vergisi muafiyeti falan gibi e, Çok muafiyete Sahip oldular e, İmtiyazlı e, grubun imtiyazlı holdingi. Şimdi burada bir e, Bence anlaşmalı gibi gözüküyor e, iktidarla e, TSEK arasında burada bir e, düzenleme yapılıyor. Askeri de yandan işte yasal koruma hakları da değil mi? Emasya protokollerinden düzenlendiği e, bir dönemde e, bu da gerçekleşiyor. E, evet. Bunu da e, izleyicilerimizin dikkatini görüyoruz. E, çekmekte yarar var. Evet, emasya ee, protokolü de son derece yani Cumhurbaşkanı'nın da Başbakan'ken söylediklerine şimdi tamamen e, zıt, tenakuz halinde başka şeyler de, gerçekleşiyor. Yani o zaman bu emasya protokolünün olamayacağını ve iptal edileceğini söylemişti Erdoğan. Şimdi ise emasya protokolü tekrar gündeme getirildi. Bu son derece ve bu protokoller askeri yasal kurma düzenlemeleri yeniden zırh getiriyor. CHP'nin desteğiyle komisyondan çıktığını görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dokunulmazlıktayız dediği tavır burada da devam ediyor. Yani soru şeytan avukatı olarak bir gazeteci sorusu burada CHP niye bu kadar destek çıkıyor? Yanıtını bulmak gerekiyor. Ee, bu konuda e, Cumhuriyet Halk Partisi ile e, Türk Silahlı Kuvvetleri arasında e, görünmez el protokolü mü işliyor? Kürtlerin e, def edilmesine destek çık, sonrasında başkasının desterini birlikte düzelim mi gibi bir e, anlayış e, söz konusu mu? E, yani bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlediği tavrı e, önümüzdeki dönemde anlamaya çalışacağız ama... E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yasaya da komisyondan geçti bildiğim kadarıyla. Ee, bu yasayla AKP'nin ve MHP'nin arkasında olması e, Kürt dünyasıyla olan ilişkisini e, artık dibine geldiğini de e, gösteren bir duruma işaret ediyor. E, Türkiye Elleşmek denilen projeyi e, el birliğiyle e, ortadan kaldırıldığının e, çok ciddi bir göstergesi olarak da bunu da değerlendirmek mümkün Ali Bey e, müsaadenizle ben de ufak bir ekleme yapıyorum bir güvenlik meselesi, güvenlik meselesiyle alakalı e, bazı gelişmeler de var şimdi hmm. bu e, JÖH ve PÖH ismiyle karşılaştık yakın zamandaki çatışmaları dolayısıyla Habertürk'ün haberine göre polis özel harekat PÖH ve jandarma evet. özel harekat JÖH timlerinin sayıları önümüzdeki yılın sonuna kadar toplamda 40 bine çıkarılması isteniyormuş böyle bir hedef varmış Sayıları 7.800 olan pöhler eğitimleri tamamlanan 5.000 polisle 12.800'e ulaşmış. 4.000 özel harekat polisinin de eğitimine başlamış. Bunların eklenmesiyle yıl sonunda polis özel harekat timleri 17.000'e ulaşacakmış. Mesleki içi katılımlarla 20.000 kişilik özel bir tim oluşturulacakmış. Bir tümen ne kadardır? Kaç kişiden oluşur? Kaç Yanlış asker? kişiye soruyorsunuz. 12.500 olan jandarma özel harekat taburlarının sayısı ise 13.500'e çıkmış. Eğitimi tamamlanan 4 bin e, jandarma özel harekatın katılımıyla bu sayı yıl sonunda 17 bin 500'e çıkarılacakmış. Jandarma özel harekatlarda da hedef 2017'ye kadar en az 20 bine ulaşmakmış. 40 bin ve 20 bin toplam 60 bin özel harekatçı olacakmış. Şimdi benim bildiğim kadarıyla e, tümen e, no, toplam 40 bin, 20, 20 bin ile 10 bin arasında bir rakama e, de göre de, ayarlanıyor. Ben de, ben de, ben de. Ee, şimdi burada şu var Barış süreci filan Devam ederken e, Hep bütçeden rakamlar vermiştik Bu programlarda Eğer bir barış varsa bütçeye yansır Korucu kadroları artırılıyor ve barış süreci işliyor. Ben bunun üstüne çok durmuştum Bütün bu e, 2013 14-15 süreçlerinde Kale kol ve karakol yapımları Modernizasyon yatırımları muazzamdı İşte bugün PKK'nın yürüdüğü yaşadığı hizmette bu teknoloji üstünlüğü'nün büyük şey var katkısı var. Bu yatırımlar devam ediyor. Korucu sayı koruculuk kaldırılmıyor. Korucu kadroları artırılıyor. Ve özel e, ordular konuştuk. Biz kaç kez kurul, şeyler e, PKK ile mücadele için şeyler. Şimdi siz, bunların hepsi gerçekten. E, öbür tarafta da PKK kentlere muazzam bir silah cephane yapıyor. Ve bir taraftan da biz barış süreci yönetiyoruz. Ee, yani bu dediğimiz yapılanmalar önümüzdeki dönemde bu su ve benzeri e, isken politikaları ile birlikte e, tehdit ve isken politikası ile birlikte e, e, görülecek durumlardır. Ve e, yani Türkiye'de bir iktidarı benim açımdan e, Kürt sorunun çözümünde samimi olduğunun ifadesi 60 bin kişilik korucu sistemini ben kaldırdım demesi. Bundan hiçbiri yok. Korucu sistemini kaldırmadığı gibi işte biraz önce Can'ın da Bunları aktardığı artırıyor. gibi evet özel harekatçıları hem jandarmada hem de poliste paramiliter kesimleri artırıyor. Kesinlikle. Yani e, dolayısıyla e, bu cumhurbaşkanlığı açısından yani birincisi memlekette gazetecilik kalmadığı için bütçe analizi yapan çok az arkadaş var. Bu savaşın detayları, bunun maliyeti, bütçe aktarımları, bu konudaki Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İşleri Bakanlığı, yani biz bunun insani faturasını işte o da zikredilenlerden biliyoruz. 8 bin tane insan öldü. Yani şu altı içerisinde rakam sekiz bin. Sekiz bin evet yani hakikaten yıllar yani, gibi değil. Akıl durduğumuzdan bir şey yani. Bir, bu, de, bu e, bir de Ali Bey şeyi de belki eklemek lazım. Tam olarak ayrıntısına bakamadım ama rakam olarak elimizde bu geçen hafta yayınlandı. Çok önemli bir rapor. Ee, Küresel Barış Endeksi diye adlandırılan kuruluşun raporu. Dünyanın çeşitli yerlerinde ne kadar uzaklaşıldığını barıştan ve şiddete doğru bir pike yapıldığını gösteriyor. Orada Türkiye 163 ülke arasında 145. sıraya inmiş daha da inecektir herhalde. Ve orada bir rakam var yani çeşitli kriterlerden bir tanesi şiddetin ulusal maliyeti diye bir kriterde kullanıyorlar. Türkiye için baktım görünebiliyor hemen 94 milyar dolar yani bir yandan bu var bir yandan da bu var işte evet, evet. yani biz zaten e, yakın tarih boyunca ki yani 1980'lerin ortasından itibaren burada e, savaş harcamaları konusunda çok e, bir iki tane e, çalışma dışında e, siyasilerin Açıklamalarına e, Muhtaç olduk Bu konular şeffaf değil Hiçbir zaman Ama e, Barış isteyen e, bir iktidarsanız Tarih boyunca iki şey iki refleks gelişiyor Burada kardeşi kardeşi kırdırma denilen klasik şeyle Koruculuk sistemini e, Bir elden geçiriyorsunuz Çünkü o çok e, Gayri de bir Yapılanmadır İkincisi de işte bir düzenleme getiriyorsunuz. silahlarını bırakma ona ilişkin hükümet yanları af diyor öbür taraf işte bir anlaşma zemini diyor bunların hiçbiri yoktu dolayısıyla bu bir yerde barış gerçekten barış var mı burada iyi niyet aramak istiyorsanız bütçeye bakacaksınız harcamalara bakacaksınız. Aa, burada milli savunma harcımız işte kamu yatırımları Güneydoğu'da artıyorsa ha gelir ki o kamu yatırımı orada e, zaten kamunun iktisadi şey kalmadı. Karakol yapacak. Kale kol yapacak. Teknolojisini artıracak. Ki bunlar oldu bu şey sırasında. E, buna bakmamız gerekiyor. Evet. Drone teknolojisine evet. de yatırım yapılıyor. işte e, yeni e, dahil olan damatla beraber e, özel sektörden insansız hava araçları yapımı ve bunlara ayrılacak paralar da artıyor herhalde yani aynı demin sözünü ettiğim şeyden bir rakam daha vereyim bizim verirseniz küresel barış endeksi raporundan son 10 yılda savaşa doğru çatışmaya doğru ve şiddete doğru büyük bir iniş var bunun en önemli göstergelerinden biri de sizin Türkiye için söylediğiniz bütün dünyada da geçerli şiddete yapılan yatırım 13 virgül 13 buçuk trilyon dolardan fazla olmuş 2015'te sadece geçen sene ve dünya gayri safi hasılasının yüzde 13'ünden fazla oluşturuyor diyor müthiş evet. bir şey evet. halbuki yatırımlar barış için barış koruma yatırımları 15 milyar olmuş bütün 2015'te yani 15 milyar neredeyse 10 katı Evet. Biraz önceki aktardığım evet. habere ufak bir ekleme de yapayım. Ee, diğer yandan diye yazıyor postanın internet sitesinde özel harekat timlerinin silah teşhisat ve zırh, araç, zırhlı araç donanımları ve kabiliyetleri de arttırılıyormuş. Bu amaçla polis ve jandarmanın meskun mahalde keskin nişancı saldırılarına karşı koyabilmeleri için 200 adet 40 mm bomba atabilen 6 kez üst üste seri atış yapabilen tam bomba atar silahı alınmış satın alınmış. Yine meskun mahallede ve kırda kullanılmak üzere zırhlı araçların üzerine monte edilebilen ve seri bomba atışı yapabilen MK19 makineli bomba atarlarından satın alınmış. Türkiye'nin son dönemlerde insansız hava aracı üretimindeki başarısı nedeniyle dışarıdan insansız hava aracı alınmayacağı, il ve ilçelerin tam zamanlı olarak izlenmeye başlandığı açıklanmış. Şimdi buna bir şey sormak Eee ya işin adam traktörün üstüne koyduğu füze şeyde e, füzeyle e, kilise bombalıyor bunu niye en, nasıl engel ol, olamayan teknoloji olan bir teknoloji geliştiremiyor Suriye'nin Esad'ın füzelerini def edebilecek ya da sadece işinin dört tane adamı çıkıyor traktör üstünden sallıyor ve bizim ikiliste 50'ye yakın vatandaş mı öldü şu ana kadar bunu engelleyebilecek bir teknoloji geliştiremiyor. ama kendi topraklarını bombalamayı. Öncesinde e, mi diyorsunuz efendim? Öncesinde sayıyoruz. Yani bu bu, bu <gülüyor> noktada askeri e, şeylerin yatırımlarında yani e, durumunu çok iyi bilen bir insan değilim ama evet. durum bu. Göz Öncesinde bir, mi ama... bu o araçların yok edilmesi gerektiğini savunuyorsunuz? Yani sabah, herhangi bir şekilde kilise ataşı yapılmadan önce Türkiye'nin o kilise civarında bulunan bölgelerdeki yani işte bu, silahlara bu, yok eğer, etmesini e, istiyor. İşte Püze kalkanı falan Türkiye'nin yok biliyorsun NATO ülkesi Gittik Hollanda'dan Almanya'dan istedik Onlar da geri döndü bildiğin kadarıyla Antep'te çevresinde kuruldu ee, Yani bir taraftan İnsansız havacı neydi, Hava İha. aracı evet. Geliştiriyorsunuz ama Ülkenizi koruyamıyorsunuz, başkenti koruyamıyorsunuz. Evet ama yani ha, havan topu atışını durdurabilecek pek bir teknoloji yok gibi duruyor. Yani ne kadar ilkelleşirse bu saldırılar o şekilde durdurulamaz hale geliyor. Evet. Füzeler vesaireler belki durdurulabilir ama yani eğer şeyse bahsettiğiniz şey e, bunlar ateş atma, açmadan önce de yok edilmesi ise... O zaman da oradan Türkiye'nin savaşa dahil olması gerekecek. Gerekli bir durum ortaya çıkıyor. Ben ben bile bir şey bir düzeltme yapayım. Demin 10 katı demiştim. Ee, kara cümlem bir hayli zayıftır her zaman. <gülüyor> Şöyle düzeltir özür dilerim. Ee, yani dünyada barış için harcanan parayla aynı anda savaş ve silahlara harcanan şiddet harcanan para arasında bin katlık bir fark varmış. Evet. <gülüyor> bin Evet. Durum yani bir bu haftaya girerken bir başımız siz değindiniz e, muhtemelen Muhammed Ali'nin cenazesine Erdoğan gitti. Ben burada şeyi merak ediyorum. Ya, bu Dava devam ediyor ya Reza Sıfır Şimdi burada e, davaya artık böyle Türkiye'den isimler e, bir, num e, bir numaranın eşi, çocuklar, bakanlar falan isimleri e, zikredilmeye başlandı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın danamaya dahil edilmesi durumunda Amerika' giriş çıkışı nasıl olur hukuken ee, bir şey olmaz herhalde korunur mu ee, korunur herhalde özel e, hmm. devlet başkanlarına tanınan özel şeyler vardır yani ee, ama bir problem olur gibi geliyor evet, evet tabii işte yani en az edilebilir evet, evet, takas olabilir mi ha. Ya öyle bir durum olduğu zaman fethullah Gülen karşılığında ben de size rıza sarrafı verim şeklinde bir şey yapılabilir mi Bartış çalışması yamiyorum vallahi e arkadaş yani daha geç Amerika'ya gidiş gelişler zaten dünyanın e, yani mecburiyet olmadan davet almıyor yani bir e, Afrika'da dolaşılıyor genelde ya da orta Amerika falan son gezilere baktığımızda, evet. E, Orada da korumalarla çok problem çıktı tabii. Korumaların kullandığı tuhaf evet. yöntemlerle, bağırıp çağırma finanla. Evet, yani durum <gülüyor> enteresan bir şey. sorunumuz vardı, değil mi? Evet. Ama çözülmüş evet. o. Yapılan son açıklamayla beraber gösterilmiş, paylaşılmış yüksek seçim kurulu tarafından Diploma evet. çeşitli çelişkiler olduğu söyleniyor ama. Çok çeliş, konu... çelişkiler olduğu gibi o diplomada dört yıllık bir yüksek öğretim okulunun belgesi yok. O yok ortada. Ben baktım ona. Yo, o yok. Evet. Aslında bu konu da yeni değil. Yani e, daha önce e, Erdoğan hakkında yazılan kitaplar var. Bunların büyük bir bölümü Mersi Övgü kitapları ama aralarında e, gerçek Porsi'yi ortaya koyan e, çalışmalar da var bunlar çok hoş. Mustafa Horsch e, Bitbos kitabı bunun içinde var Soner Yaltır'ın da bu konuda yazdıkları var onları önceden görmeden gelmemek lazım bunları ortaya koyan bunlar okul yıllarına ilişkin askerlik dönemine ilişkili, çok ciddi e, şeyleri, soruları ortaya atan e, kişiler yani Erdoğan imama tip arkadaşları ortada ama üniversite askerlik dönemine ilişkin arkadaşlarınla ilişkin bir bir hem bir bilgi yok. Evet, i̇şte onları Onlar bekliyoruz flüydü. biz de. Evet, biz de açık dergide arkadaşlarından açıklama bekliyoruz. Evet. Siyasi hayatı ilişkin de ilginç şeyler var. Yani hep böyle e, Müdürsel Selamet Partisi e, ve e, siyasi İslam bu e, geçmişi ama bir taraftan da ülkücü geçmişte e, söz konusu. E, olduğunu dikkat eden e, yayınlar e, oldu. Dolayısıyla e, Erdoğan'ın yani e, tabii bugün bunları konuşmaya için e, Günaydın demek lazım bu kadar sene geçtikten sonra. Ama gene de şekil şartı lazım. açısından çok önemli. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimine eksik bir anayasada belirtilen evet. maddeye aykırı şey yapılmışsa geri alınması ve dava açılması filan yani soruşturma olması gerekir diye düşünüyorum. Ben bir süreyi de bitirdik ama ben bir şey eklemek istiyorum sizin verdiğiniz bu emasya ve benzeri gelişmeler korucular artması filan. Bir de yeni gelişme daha var. Diken.com'da okuduğumuz e, teknoloji ve iletişim kurumu BTK Ele Aa, evet. e, çok önemli bir açıklama var. Elektronik haberleşme sektörüne yönelik yetkilendirme yönetmeliğinde savaş ve ulusal güvenlik ayarı yapmış. Bu yeni düzenlemeye göre telefon ve internet hatları ulusal güvenlik gerekçesiyle kesilebilecekmiş. Habertürk'ten evet. Deniz Çiçeğin haberi önemli aslında. Ben de en son koymuştum bunu. Bu çok önemli. Yani şimdi dokunulmazlıkların kaldırılması e, değişik kazdekiler bu yazın içerisinde. Yani bütün zaten Türkiye'nin demokrasiyle e, kırıntısı kalmadığı ortada bu, bu düzenlemeler arka arkaya e, çıkacaktır. E, ve gerçekten muhalif unsurların e, Bakıl almaz şekilde e, bertaraf edilmesine de şahit olacağız bu gidişle o yüzden yani bu şeyde değinmek e, vaktimiz yok Türkiye'de demokrasi cephesi bir demokrasi mücadelesi üzerine e, bir tartışma başladı e, ama şu anda vaktimiz yok e, yani ama vakit e, geçmeden e, bu işleri yol almak lazım diyelim ve haftayı kapatalım Kapatalım. Çok teşekkürler Ali Bey. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık gazde. Benny Goodman ve orkestrasından Bach Goes to Town Bach şehre indi iniyor diye Ben Benny Goodman'ın asıl adı Benjamin David Goodman, klarnetçi swing döneminin ve jazz ve swing dönemlerinin en ünlü klarnetçilerinden ve aynı zamanda da orkestra şeflerinden biri King of Swing Swinging Kralı diye de biliniyor onun Ölüm yıl dönümü 13 Haziran 1986-1909'da doğmuştu. Kendisine de bir günaydın demiş olduk bunu, bu vesileyle. Evet biraz önce Ali Bilge ile yapılan ekonomik politik programında süreden dolayı elimizde kalan ve konuşamadığımız bir konuyla devam edelim. Liselilerin isyanı da büyüyor. Miray Tamer'in haberi var. İstanbul'daki liselerde başlayan eylemler İzmir ve Ankara'ya da yayılmış durumda. E, T24'teki bir haber. E, yani İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin mezuniyet töreninde konuşan müdür Hikmet Konar'ı sırtlarını dönerek protesto etmesiyle başlayan eylemlere Kadıköy Anadolu Lisesi ve Notre Dame de Lisesi'nin ardından Çiğli Fen Lisesi ve Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde katıldığı belirtiliyor. Galatasaray Lisesi öğrencileri acil yeni müdür aranıyor başlığıyla bir afiş çıkartmışlardı. Ondan sonra daha sonra oldu. Anadolu Lisesi Burak Bora Anadolu Lisesi Vefa Lisesi, Kadıköy Anadolu Not Damdösyon'da katıldı. Ve işte sözünü ettiğimiz gibi Ankara Gazi Anadolu ve İzmir Çiğli Fen Lisesi ile birlikte şehir dışına da taşındı deniyor. Son olarak Türkiye Liseliler Birliği'nin de liselerde gericiliğe geçit vermeyeceğiz başlığıyla imzayı açtığı bildiriye. Aralarında Fatma Talip Kahraman Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Keçi Borlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin de bulunduğu 365 lise imza atmış. Bu da ilginç. Neyi protesto ediyorlar? İşte 11 lisenin okul müdürlerini kendisi atamaya başladı bir yıl kadar önce Milli Eğitim Bakanlığı daha önce liseye ait vakıfların da görüşü alınıp sınavlara tabi tutulan aynı okuldaki öğretmen ya da müdür yardımcılığı yapanların atandığı, görevlendirildiği okullarda bu sistem kaldırılıyor yeni düzenlemeyle ve atamayla gelen müdürler de tepki alıyorlar. Yani çok mesela İstanbul Erkek Lisesi senelerdir düzenlenen kültür etkinlikleri haftasında davet edilen sanatçı ve düşünürlerin konferansları ...politik duruş ve hatta cinsel yönelimleri nedeniyle iptal edildi deniyor. Bunun gibi şeyler var. İstanbul Erkek Lisesi kara eller başına indirmeden çatını artık ses ol, ışık ol, yumruk ol diye filan böyle çeşitli Nazım Hikmet'ten ve başka şairlerden alınan metinleri de kullanarak yapıyorlar. İlginç bir gelişme oluyor bunu da takip etmeye devam edeceğiz. Ankara Gaziantep Lisesi zulme sessiz kalmayacağız demiş. Mesela gelecek geleceği inşa edecek diyor Türkiye Liseliler Birliği'de. Ve şey diye de bitirmişler Nazım Hikmet'ten alınan bir şeyle. Biz ne mükemmel dostlarız ki kelimesiz ve yazısız anlaşırız şeklinde bitiriyorlar. Gelecek geleceğini inşa edecek diyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise hemen bununla da ilgili konuşmuş. Müstakil İş Sanayici İş Adamları Derneği İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'ndeki iftar yemeğinde yaşanan bunca hadiseden ders almayan bir takım güçlerin üniversiteleri, liseleri tahrik ettiğini görüyoruz şeklinde konuşmuş. Yani bir üst akıl herhalde. Türkiye'nin yeni gezilere, yeni paralellere değil büyümeye, kalkınmaya ihtiyacı olduğunu Değinmiş, çevremizde sırtlanlar, üzerimizde akbabalar dolaşırken bizim susun, suskun kalmamız mümkün değil demiş. Bu arada da Hollanda'da ceza alan 18 suçlu Türkiye'de serbest olarak dolaşıyormuş. Yusuf Özkan'ın BBC'den haberi. Almanya'da da 11 Türkiye kökenli milletvekiline polis koruması verilmiş. Bu çok önemli ve vahim bir gelişme. Almanya Parlamentosunda 1915 olaylarının soy kırım olarak tanınmasını öngören tasarıya destek veren Türkiye kökenli 11 milletvekili ölüm tehditlerinin ardından polis korumasına alınmış tokat mıydı orada? Evet efendim çıkarmışlar. Hem çıkarıp o aletha oy veren tek milletvekiline de. Hemşeriliğe, Bahri Hemşeriliğe kabul etmişlerdi. Onu takip ettin mi? Evet efendim ama bunun çıkarılmasının yasal bir dayanağı var mı ki halen merak ediyorum. Yok. Böyle bir şey olamaz. Kim karar veriyor? Üst akıl. Ne bileyim ben. Tokatlı üst akıl. <gülüyor> evet, Tokatlı bağlı. Yani tek mağdığı... bir üst akıl yok. Pascal üçgeni gibi üst akıllar bir şekilde yayılıyor evet. mu Bütün tokat adına karar veriyorlar. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasındaki çelişkiler zincirini de çok ayrıntılı olarak e, Yarsav'ın eski başkanı, yani Yergüçler ve Savcılar Başkanı, eski başkanı Ömer Faruk Emin Aoğlu olmayan diplomanın noter onaylı örneği geçerli olabiliyormuş diyerek çelişkilere dikkat çekmiş. Ve e, yani mesela Erdoğan diplomasını kaybetmesi okunaksız hale gelmesi nedeniyle 2011'de duplikata yani kopya almış ama o zaman diploma konusundaki önceki belgeler iade edilir. Duplikata da yani kopyada diploma üstündeki isimlerin imzasız olarak yer alması esastır deniyordu. Ama e, burada epey e, problem var. İHL İmam Hatip Lisesi mezun olmasına rağmen 73'te 73 sonbaharında Eyüp Lisesi'nde fark dersi verdi, verildiği de ifade ediliyor. Bu konuda hiçbir belge yok diyor. Böyle devam eden bir durum var. E, asıl önemli mesele ise galiba kanuna karşı bir hile olup olmadığını araştırmak için şey yani yüksek okul 3 senelik miydi 4 senelik miydi onun da araştırılması gerekiyor. Çünkü 4, 3 senelik ise geçerli olmuyor. Cumhurbaşkanlığının Hı. iptal edilmesi lazım. Yüksek seçim kurumunun filanında. De, denizaltı meselesini halledebildin mi? Baktım efendim. Ee, şöyle bir durum söz konusu. Denizaltılar için özellikle istenen bir e, lisans yok. Özellikle bir de hangi ülkede olduğunuza bağlı. Ama tonaj farkı var. Tonaj arttığı zaman e, lisans yani bir e, belge isteniyormuş. Yani Türkiye için tabi soruyorum ben. Özel denizaltımız olabiliyor mu kanunen? Ee, bu konuyla alakalı pek bir bilgi yok. Türkiye'de bu işin merakları var mı? Onu da bakmak lazım. O kısmı detaylı olarak e, araştırmadım. Ama e, şöyle bir haber var. E, denizaltı ehliyeti diye aradığınız zaman. E, Kazım Kanat'ın, rahmetli e, Kazım Kanat'ın en büyük arzusunun denizaltı ehliyeti almak olduğuna dair bir haber var takvim gazetesinde. Ee, böyle bir şey olabilir. Ama alıcıysanız ya da e, bakıcı bakmaktan ziyade almak gibi bir fikriniz varsa detaylı bir araştırma yapabiliriz. E e, lütfen çünkü ben olarak. şey için açık gazte için düşünüyorum böyle denizaltı adını da koydum şimdiden. Akdeniz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Bakalım efendim. Fiyat aralığı olarak ne düşünüyorsunuz? Onu Belki. mikrofonda bir şöyle Bir şey mi yapsak? Uygun olmaz. Şeydi. Açık radyo denizaltısını arıyor gibi bir kampanya mı yapsak sizce? Açık Doğru. gazete. Açık gazete. Pardon. Agdeniz... Herkesi kullandırmayacağız değil mi? Dergi Gal kullanamaz. Ne münasebeti. Açık gazetenin denizaltısının dergi niye kullansın? Sadece ha. biz üçümüz bir de Emre. Tamam. Akdeniz'de dolaşacak. Ya iki kişilik oluyor genellikle bunlar. Sırayla bineriz. Evet sırayla bineriz tabii. Yani siz rotasyon yaparsınız. Reis, Buradan reis, kadar gideriz. Reis olarak ben hep denizaltında Akdeniz'in komutasında olacağım. <gülüyor> evet şey e, evet abi şimdi bir şeyimiz var. Ee, hafta sonunda dünyanın e, e, da en önemli tarihçilerinden yaşayan tarihçilerinden biri ola, olarak bilinen Peter Linebo'nun bir e, şeyi vardı konferansı vardı ondan çok ayrıntılı ileride bahsetme fırsatımız olacaktır çünkü çok önemli dünyanın gidişatına dair hem şeyde rümadalı adamlar için kendisiyle bir mülakat yapma imkanı bulduk hem de ayrıca konferansını izledik ve oradan da kayıtlarımız var bu şeyde özellikle dünyanın çok özel bir durumunda olduğumuzu ve Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Krallığın Britanya Birleşik Krallığı'nın dünyayı yok, et, yok etmesiyle, endüstri devrimiyle kurulan bir düzene geçtiğini söyledi Weinbaum. <gülüyor> ve Magna Carta üzerine de kitapları olan çok önemli bir Maksis tarihçi. İkincisi de bunların nasıl kurtulacağımız konusunda bu gayet basit bir çözüm önerdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallığı'nın bu haliyle devam etmesinin imkansız olduğunu, bunun yok edilmesi gerektiğini ve daha insani, eşitlikçi bir düzen kurulması gerektiğini söyledi. Bu arada da yeraltı konusundan bahsederken de soma'ya da değildi. Şimdi küçük bir ses var oradan verelim. Oradan da soma nöbetine geçeceğiz ama bir dinleyelim önce. bu. Today I am besides the gratitude to the people I mentioned. I am confused and I have several sources of confusion. The first one is that for years I have been working on the subject of two people Ned and Kate, Ta -da! Colonel Edward Marcus Despard, and Catherine. I have been studying them for a long time, and you have a title of my remarks, which is I'm going to assert that, that the origin of the USA. ...and the origin of the UK, and the origin of the industrial revolution, lay in the destruction of the commons. That is my thesis. Evet, tarihçi Peter Lanbaugh bu depoda yaptığı konuşmada... ...bunlar Spaces in Common diye adlandırılan bir dizi seminerin bir parçası oluyor. Yani müştereklerde alan ve orada da Ned ve Kate diye müştereklerin yıkılması ve Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Endüstri Devrimi'nin kaynağı diye bir konuşma yaptı ve bütün maddi hayatı, plantasyonları ve fabrikaları öylesine değiştirdiler ve yıktılar ki yani özelleştirme metalaştırma ve proleterleştirme süreçleriyle beraber bugüne kadar da devam ediyor diye çok kapsamlı bir analizi getirdi. Gülden Baykal Büyük Sarac'ın İstanbul Üniversitesi'nden ve Derya Özkan'ın da Münih'teki LMU Üniversitesi'nden ortaklaşa düzenledikleri bir şeydi. Aynı zamanda Peter Lamba Soma da e, bir atıfta bulunduğu durumları çok yakından takip ettiğini e, görebiliyorduk konumda e, evet burada artık kendi sesinden verecek zamanımızda kalmadı onda evet ama bugün ayın 13'ü ve ayın 13 olması dolayısıyla Soma nöbetine de devam ediyoruz onun da bir bildirsin şeyin ufak bir bildirimini yapalım bugün Seçil Türkkan açık dergiden açık radyodan Seçil Türkkan tutmaya devam ediyor soma nöbetini soma nöbetinde bugün avukat evren işlerle yarın görülecek olan 9. duruşma öncesinde yani salı günü görünecek olan 9. duruşma öncesinde ne beklendiği konuşuldu evren İşlerin dediğine göre de bu daha hafif geçecek bir duruşma olacakmış zira esas olarak temmuzda çıkması beklenen bilirkişi raporu davanın seyrine ışık tutacak gibi görünüyor demiş bunun dışında HSYK kararname'si Soma davasında vurmuş ve bu savcının da yeri değiştirilmiş. Yani çevre davalarında birçok savcına ve hakimin yeri değiştirilmiş de bu davada da aynı durumu gerçekleşmiş. Evet. Fakat işler bu durumun siyasi bir tutum sonucu olmadığı e, kanaatindeymiş. E, aksi halde mahkeme heyeti değişirdi diyormuş. Ve eğer öyle olsaydı bu bütün dava sürecinin yaklaşık iki, yılın, iki yıllık bir sürecin tekrar görülmesi demek olurdu demiş. Şimdiki savcı duruma hakim değilse de en azından Ağustos'a kadar yani esasla geçilecek duruma kadar hazırlanması bekleniyormuş. Ee, şimdi onun ağzından e, bu durumu Seçik Türkkan'ın söyleşisiyle beraber dinleyelim diyorum. Evet biz de onunla beraber size bir günaydın diyelim. Bu şekilde açık gazeteyi şeyle de birleştirip somanöbetiyle nöbetiyle birleştirip kapatmış oluyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. 아직 갔대